ve nşhedu anna Muhammedan abduhu ve Rasulu. Ama بعد, fiaibadallah. İtakullah ve atihi. İnnallah ma allazin itaku ve allazinhum muhsinun. Kāl Allāh Taʿālā عز و جل فِي كِتَابِهِ الْكِرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Fi iyya ya fırhabun, sadek Allahu Azim. Ve Kađ Allahu Teala fi ayetün uchrâ ista uzbillah. Ve Lәzîn ıctanbû taûû ta an yabûtuha ve anabû ılallâh lәhumûl büşra, fâbüşrâ ibad. Sadek Azim. Okumuş olduğum Nakil Suresi 51. Ayette şöyle buyurulur. Allah şöyle dedi: İki ilah edinmayın. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Nakil Suresi 51. Ayet Okuduğum ikinci ayet olan Zümer Suresi 17. Ayette ise mal olarak tağuta ibadet etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenlere müjdeler var. Sen o kullarımı müjdele. Evet, din... La diye başlamasaydı, ilahların reddini, tavutların inkarını iman için esas kabul etmeseydi, firavunlardan, ebu leheplerden bahsetmeseydi, ben de sıradan başka bir konudan bahsedecektim. Ve günümüzde 10 Kasım olmasaydı, bütün bunları önemsemeyecektim. Evet, yani bir 10 Kasım hutbesi gündeme getirmek durumundayız İslam kültüründe ölüm yıl dönümü gibi bir şeyi değerlendirmek söz konusu değildir mesela peygamberimizin doğum tarihini Müslümanların çoğu bilir Hicri olarak 12 rayolevvel gününde mümkün mevlit gecesi tertib edilir Hatta son zamanlarda Miladi olarak Doğum tarihi olan 20 Nisan'ı da e, Kutlu Doğum Haftası olarak değerlendirenler söz konusudur. Ama Peygamberimiz mesela ne zaman vefat etti, hiçbir e, Müslüman e, istisnalar dışında tarih vermekte e, kolay olarak cevap veremez. Çünkü e, Peygamberimizin de vefat tarihi pek ne yapılmaz kutlamaya, değerlendirmeye, matem yapmaya yönelik kullanılmaz. Aslında 13 Rabiul evvel, Hicri 11. yılda vefat etmişti. Miladi olarak 8 Haziran 632'yi karşılıyordu. Şimdi efendim, peygamberimizin ölüm tarihinin kutlanmadığından bahsederek, onunla haşa bir tağutu karşılaştırma yaparak, İkisini aynı terazide tartmak gibi bir suç işleyecek durumda değiliz. Sadece bir karşılaştırma olsun diye, konuyu açıklamaya çalışalım diye bu kıyası yaptım. Ama maalesef bu karşılaştırmayı okullardaki öğrenciler çok feci şekilde yapıyorlar. İlkokulda okuyan herhangi bir çocuğa sorun bakalım. Atatürk mü büyük, peygamberimiz mi büyük? Ve öğretmenler anlatıyor. Peygamberimizin doğum gününü, doğum yılını sorduğumuzda çocuklar genellikle 1881 diyorlar diye. Devlet ve hükümet, peygamberimizin doğum günü veya ölüm günü herhangi bir etkinlik yapar mı bilmiyoruz ama 10 Kasım'da yer yerinden oynuyor. Ee, hayat duruyor, trafik duruyor. Hayata devletin dini her şeyiyle müdahale ediyor. Geçen seneki 10 Kasım haberlerinden bir alıntı yapayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Atatürk'ün ölümünün geçen sene 78'de 78. yılında anıt kabirde anma törenine katıldı. Geçen yıl evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönemi dolayısıyla anıt yapılan tören öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Anıt e gelen ve aralarında de bulunduğu askerler, elektronik kimlik kartı okuyucularıyla tek tek aranarak anıt e alındı. Anıt Cumhurbaşkanlığı'nda görevli özel harekat polisleri de görev yaptı. İlk tören anıt Atatürk'ün ölüm yıl dönemi dolayısıyla devlet erkanı anıt kabirde gitti. Orada düzenlenen tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile beraberindeki devlet erkanı katıldı. Aslanlı Yoldaki yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. kabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Bugün ebediyete irtihalinin 78. yıl dönümünde zat-ı bir kez daha hürmetle, tazimle yad ediyoruz. En büyük eserim diye bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyete sahip çıkmayı görev biliyor. Her alanda daha güçlü, itibarlı, müreffeh ülke olma yolunda ilerliyoruz. Ruhun şad olsun. Evet, Burada dikkatinizi birkaç şey çekmiş olmalı. Elektronik kimlik kartı okuyucularıyla tek tek aranarak Anıtkabir'e insanlar alınmış. Özel harekat polisleri de görev yapmış. Kimi korumak için? Saygı duruşunda bulundukları mezardakini korumak için. Bakın Kur'an ne diyor? Yasin suresi 74 ve 75. ayetlerde. اِسْتَوْزُ بِلَوَا اَتَّخَزُوا min دُونِ اللّٰهِ Allahımyumsalun lastatya ona Nasrahum vahum lehum cündün muhtarun belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler Halbuki ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir yani koruması gerektiğini düşündükleri ilahları kendileri koruma ya kalkarlar. Evet. Cumhurbaşkanı'nın yazdığı yazılar. Bu söz ve yazılar herhangi bir ikrah altında söylenmiş veya yazılmış değildir. Sahi bu yazıları yazılanları o mezardaki kişinin okuyacağını mı düşünüyorlar? Yok. Okunmayacaksa ve cevap vermeye yatanın gücü yetmiyorsa niye yazıyorlar? İkna edici bir cevap versinler. 10 Kasım günü bütün halkın özgürlüklerini kısıtlamak, onları bir ayine zorlamak İslam'la elbette bağdaşmaz. İyi de onların din gibi sarıldıkları demokrasiyle, insan haklarıyla ne oranda bağdaşır? Yani Müslüman olan insanları kendilerinin dinlerinin düşmanı olan bir kimseye karşı saygı duruşunda bulunmaya hangi kanun, hangi gerekçeyle mecbur eder insanlar? İnsanlara tapma için kanun mu olur? Hele 17 milyon civarındaki öğrencileri sadece 10 Kasımlarda değil, her hafta iki kez heykelin önünde heykel gibi durdurup ayin yaptırmanın vebalini insanlar düşünmezler mi? Ve oy veren insanlar, oy verdikleri kimselerin yakasına yapışıp, ben çocuklarımı putperest yapmak istemiyorum, nasıl benim çocuklarımı putlara taptırırsınız diye hiç kimse hesaba çekmez mi? Evet, puta tapmayı yasaklayan dinin mensupları putlara tapma mecburiyetinde tutuluyor ve mecbur tutulanlar da kendilerini Müslüman olarak takdim ediyorlar. Heykele saygı, istiklal marşına saygı, saygı duruşu, şehitlere saygı duruşu e, ve benzerleri. Halkımız %99'unun Müslüman olduğu, öyle kabul edilen halk. Dünyada en iyi Müslümanlığın bizde olduğu söylenip örnek gösteren halkımız. Sadece 10 Kasım günü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım günü 1 milyon 89 bin kişi Anıtkabir'i ziyaret ediyor. 1 milyonun üzerinde kişi. Sadece bir günde anıt Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Dolayısıyla devlet insanını yetiştirdi. Bunların içinde namaz kılanlar da, hacı amcalar, başörtülü insanlar da var tabi uzaydan gelmediler bu yüzde doks Müslüman olan halk ne yapıyor bir günde 1 milyonun üzerinde anıt kabiri ziyaret edebiliyor Allah rızası için Sevap olsun diye Allah emrettiği için herhalde diyemezsiniz Evet son yıllarda halkın anıt kabir ziyaretindeki sayısının kat kat artmasının sebebinin hükümetin ve cumhurbaşkanının izinden gitmekle de ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Tapınmanın adına saygı duruşu demenin, onu putperestlikten, şirkten çıkarmayacağını hepimiz bilmek zorundayız. Bir put heykelinin veya anıt kabirde mozolenin önünde, huşu ile hazır ol vaziyetinde durmanın putperestlik olmadığını, şirk ve tapınmaya girmediğini söylemek, Dünyada hiçbir kimsenin puta tapmadığını iddia etmekle eşdeğerdir. Bilirsiniz ki ibadetlerde zaman önemlidir. Vakti girmeden ibadet yapılmaz. Şimdi bu ülkede yaz saati uygulanıyor. Saat sekiz iken yaz saati olarak dokuz kabul ediyoruz. Yani dokuzu beş geçe yapılması gereken ayin bugün bir saat önce yapıldı. Hani öyle demiş olsak suç duyurusunda bulunacağız. Devleti inandıkları atalarına karşı büyük bir suç işlediklerini ifade etmiş olacağız. Bu ibadet Atatürk kabul etmez. Vaktinde yapılmadı çünkü. Gücü yeterse çarpar onları. Sağlığında hani şapka giymedi diye nice insanları çarptığı e, idam etmeye asmaya e, yeltendiği gibi kendine karşı yapılan ibadeti vaktinde eda etmeyen insanlara gücü yetse ne cezalar verirdi. Tabii işin kötüsü veya onlara göre tuhafı böyle ibadetlerin kazasının da olmaması. Anıt kabir denilen tapınakların kökeni yeni değildir. Ta Firavun dönemlerine kadar gider. Anıt kabirler mozole veya türbe olarak da bilinen Büyük ve etkileyici mezarlardır. Batıl dinlerin kurucuları ya da tağut konumundaki bazı önderler, tazim edilen, ilahlaştırılan kimseler böyle büyük görkemli mezarlara konulurlar ki ona anıt kabir denir. Mısır'daki piramitler de anıt kabirdir. Ankara'da bulunan anıt kabire son yıllar biraz daha ilavelerde bulunuldu. İstanbul'da Menderes'in ve Özal'ın, Kabirleri de anıt kabir olarak kullanıldı. Mümkün ki yarın Çamlıca'da da bir başka anıt kabir dikilecektir. Orası da yine türbe halinde ziyaretgah olabilecektir ihtimal. Selçuklu veya Osmanlı padişahları vezirleri içinde ve özellikle evliya sayılan tasavvuf büyükleri içinde Mevlana türbesi gibi anıt kabir şeklinde türbeler yapılmış. Bunlar da diğer anıt mezarlardan çok daha fazla şirk unsuru görevini işlemeye devam etmiştir. Saygı duruşu dediğimiz şey nedir? Bazıları putlaştırdıkları kişilerin kabirleri veya kutsallaştırdıkları simgeler karşısında, Müslümanların namazdaki kıyamlarına benzer, şekilde hazır ol vaziyete geçer, saygı duruşunda bulunur. Hatta namazda doğal kabul edilebilecek bir davranış, başımız kaşınınca başımızı kaşımak, işte öksürüğümüz gelince öksürmek gibi böyle bir davranış bir saygı duruşunda uygun yani caiz görülmez. Hiç alakası olmadığı halde herhangi bir açılış programında ya da bir törende saygı duruşuyla başlamak cahiliye toplumlarının dini bir kuralı kabul edilir. Bu tür programlara katılan Müslümanlar da dinlerini caiz görmemesine, cehennemlik bir şirk kabul etmesine rağmen bu saygı duruşuna katılma zorunda bırakılır. Okullardaki bütün öğrenci ve öğretmenler her hafta okul açılış ve kapanışlarında, bayram diye kutlattırılan cahiliyenin kutsal günlerinde bu tür saygı duruşlarına mecbur edilir. 10 Kasım günlerinde ise ayin saati geldiğinde trafik durur, hayat durur, herkes saygı duruşunda heykel gibi olur. Bu tür tavırlar aslında bir tapınmadır. 1994 yılı 10 Kasım'ında Anıtkabir'deki bir törende Mahmut Kaçar adlı bir muvahhid Müslüman şöyle haykırmıştı hatırlarsanız. Siz bu törenleri, bu törenlerle mezarları putlaştırıyor, ilahlaştırıyorsunuz. Ölü sizi duymaz. Onun size bir faydası yoktur. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Böyle demişti Mahmud. Zamanın Cumhurbaşkanı Demirel tarafından da meczup ilan edili vermişti. Ayrıca bu tavrının bedelini tam 7 yıl hapiste ödemişti. Suçu, anıt kabir denilen tapınakta slogan atmak, La ilahe illallah deyip onun anlamını söylemekti. Ölüllere ve kabirlere saygı göstermek, hele saygıda aşırı gitmek şirk çeşitlerindendir. Cenab-ı Allah kabirlerin üzerlerinde mescitler yapılmasını yasaklamış, bunu yapanı da lanetlemiştir. Resulullah şöyle buyurur. Allah Yahudilerle Hristiyanlara lanet etsin. Onlar nebilerinin kabirlerini mescit edindiler. Peygamber kabirlerini mescit edinmek lanetlik bir suç olur da Davut'ların kabirlerini tapınak haline getirmek Nasıl suç olmaz veya o suçun büyüklüğü nasıl olur? Müslümanlar değerlendirmeli. Mekkeliler önemli bir işe başlamadan önce ve yolculuktan dönünce ya da Mekke şehir devletine ait tören ve merasimlerden önce Kabe'nin içindeki Hubel Putu'nun heykelini ziyaret eder, ona bağlılıklarının ifadesi olarak saygı gösterirlerdi. Eskari'nin Ahbarül Mekke'sinden aldım bu cümleleri. Böylece işlerinin düzgün gideceğine inanırlardı. Mekkeliler bu psikolojiyle Kabe etrafında dolaşarak Allah'a ibadet ettiklerini sanıyor ve put heykellerine de aynı şekilde saygı gösteriyorlardı. Herhangi bir Mekkeli seyahate çıkınca, seyahatten dönünce yahut önemli bir işe başlayınca Kabe'yi tavaf ediyor, bayramlar devletin ileri gelenlerinin putlara saygı göstermesiyle başlıyor Devletin en önemli işleri görüşülmeden önce heykellerin önünde saygı duruşunda bulunuyorlardı. Ticari ya da siyasi bütün kuruluşlar önemli toplantılarından önce bu heykellere karşı saygı duruşunda bulunur, ondan sonra işlerine bakarlardı. Eskari'nin kitabından alıntı olan cümleler. Mekkeli müşrikler hem Allah'ı tanıyorlar hem de putlara tapıyorlardı. Zaten Şirkten kasıt da budur. Bir takım nesneleri, putları Allah'ın sıfat ve kudretine ortak koşmak ve Allah'ın yanında başka güçler tanımak. Allah'a inanmak, fakat onu inkar edenlerin hükümlerini inanarak kabul etmek ve onlara bile bile tabi olmak. Allah'a inandık deyip putların önünde saygı duruşunda bulunmak. Eğilmek, onlar etrafında dönmek. O, hey o heykellerden medet ummak. Onları ilham kaynağı saymak, güç ve ilhamlarını Allah'tan değil o put heykellerinden veya firavun gibi yaşayan ya da ölmüş putlaştırılmış şahıslardan beklemek. İşte şirk denilen şey esasında budur. Bazı şehirlerde ve İstanbul'un birçok ilçesinde AKP'li bel belediyeler bu yıl Atatürkçülere hizmet için büyük gayret sarf ettiler. Gerçekten çalıştılar. Haklarını teslim edelim, haklarını yemeyelim. Mesela Beşiktaş ve Şişli AKP ilçe başkanlıkları 10 Kasım'da Anıtkabir'de yapılacak puta tapma törenlerine katılacaklar için ücretsiz otobüsler kaldırıyorlar. Bedava. Aslında Müslüman halktan aldıkları vergilerle bunlar ödeniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Aziz Atatürk diye başladığı, ruhun şad olsun diye ifade ettiği cümlelerle halkın bu tür ta İstanbul'dan 10 Kasım'larda Ankara'yı ziyarete gitmesi arasında ciddi bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Bir kimse tağutu reddetmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz. Tevhidin şartı Allah'a imandan önce tağutları reddetmek, onları tanımamak, inkar etmektir. Kur'an çok net olarak Bakara 256'da kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse ancak o kopması mümkün olmayan sağlam kulpa yapışmış olur buyurur. İbrahim Aleyhisselam'ı sadece kurban bayramlarında hatırlarız. Aslında bu günler İbrahim'i kıyamın, İbrahim'i mesajın öne çıkması gereken günlerdir. Kur'an İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını şöyle nakleder. Çoğunuz duydunuz. İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, sizin şu karşısında durup ibadet ettiğiniz heykeller nedir? Babası ve kavmi, babalarımızı onlara ibadet eder bulduk dediler. İbrahim, doğrusu siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içine düşmüşsünüz dedi. İbrahim, büyük bir put hariç diğer putları kırdı. Kavmi putların kırıldığını görünce, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak bunu yapan zalimlerden biridir, dedi. İbrahim'e, ey İbrahim bu işi ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim, işte şu büyükleri yapmış, onlara sorun. Eğer konuşurlarsa, diye heykelleri gösterdi. Kavmi, ey İbrahim, sen de bilirsin ki bunlar konuşmazlar, dedi. Bunun üzerine İbrahim, siz Allah'ı bırakıp da konuşamayan, size hiçbir fayda ve zarar veremeyen şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Size ve Allah'tan başka taptıklarınıza yuh olsun. Akıllarınızı kullanmıyor musunuz? dedi. Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir şey kazandırmayacak olan şeylere niçin tapıyorsun? dedi. Evet, Enbiya Suresi 52 ila 67. ayetler ve Meryem Suresi 42. ayet. Kendi elleriyle yapıp ilah diye adlandırdıkları heykellerin insanlara elbette faydası ve zararı olmaz. Bu sebeple heykelleri ilah edinip onlara saygı göstermek, onlardan medet ummak, ahmaklık ve akılsızlıktır. Allah'tan başkalarına uydurma ilahlara, putlara ve heykellere tapanlar kendilerini felakete sürüklemiş, dünya ve ahirette Allah'ın azabını hak etmiş olurlar. Kendisinden başkasına ibadet edenlere, siz ve Allah'tan başka ibadet ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya cehenneme gireceksiniz. Ee, Saffat suresi 22. E, 22. ayet. Ee, uyarısını yapan Yüce Allah, Allah'tan başka dilediğinize tapın diyerek müşrikleri tehdit eder ve onların ölümcül durumlarını e, ifade eder. Allah'tan başka ibadet edilenler, kıyamet günü kendilerine ibadet edenleri de inkar edecekler ve düşman olarak karşılarına çıkacaklardır. Beşerin işte böyle dalaleti var, putunu kendi yapar, kendi tapar. Hz. İbrahim'in putperestlerin yüzüne haykırdığını çağdaş putçulara biz de tekrarlıyoruz. Yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza, hala aklınızı kullanmayacak mısınız?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 Selam olsun. Ela inna ahsana al-kelam ve abla al-nizam. Kelamullahi Mekil azizil al-alam. Kemal Allahü Tebaake ve teala fil-kelam. Ve iza kure el-Kur'an. Festa mi ola? Bence tola al-lekkum turhaman. Aüz bilahi min Şeytanir Raje mİsmiillahiir <gülüyor> Raheemir Raheem. İnna dīne ındallāhi al-Islām. Sada k Allāhi al-azim.